Gölge etme, başka ihsan istemem. Diyojen İskender'e ayağa kalkmadı. Hiç istifini bozmadı. Binlerce insan İskender geliyor diye kırılıp geçiyorken o yerinden kımıldamadı bile. Sen ne yapıyorsun, gelenin kim olduğunu bilmiyor musun diye onu tartakladılar. İskender durun dokunmayın. ''Görmüyor musun?'' ''İskender geliyor.'' diye insanlar yerlere yatıp kalkıyorlar. ''Sen yoksa İskender'i tanımıyor musun?'' dedi. Diyojen ''Tanıyorum, iyi tanıyorum ve sizi de iyi biliyorum.'' diye cevap verdi. İskender o halde söyle ''Kimim ben?'' Diyojen ''Bendemin bendesisin.'' Yani... ''Esirimin esirisin'' dedi. İskender sarsıldı, yerinde duramadı ve atından indi. ''Ne demek bu?'' dedi. ''Diyojen, sen toprak için insan öldürüyorsun. Dünya benim esirim, kölem. Sen de benim köleme köle olmuşsun. Kim kime ayağa kalkacak?'' dedi. İskender bunu kabullendi. Diyoşen'in büyük bir filozof olduğunu anladı ve dedi ki dile benden ne dilersen Diyoşen gölge etme başka ihsan istemem.